Bundan sonra Somo ele geçirmeden Hello'da kraliçe olamadığından ülkeyi bir kargaşadır kırıp geçirmeye başlamıştı. Lökiyek gene hep pembeler içinde kurmelenin bıraktığı yaşam boyu bir akarla zengin gezilerde kimi eski saray adamlarını attıkları sözlere ustalıkla yanıt vererek güldürüyordu. Zaman geçmiş, Hello 18 yaşına gelince sonu gelmez bir kargaşa ve iç savaş dönemiyle kesinlikle batmış ülkesini kurtarmanın bir yolunun kendisine sunulacağı umuduyla sürekli olarak babasının önceden haber verdiği göksel belirtiyi düşünmeye başlamıştı. 1 Temmuz akşamı genç prenses tek başına kolları çiçeklerle dolu her yaz kaldığı atalardan kalma bir şatoya dönerken daha yeni batmış güneşten doğmuş görkemli mi görkemli birçok kırmızı yansıma çevreni saran uzun bulutları ateşe vermişti. Hello alaca karanlığın bu peri oyununu hayranlıkla izlemek için durunca kimi daracık yumakların Mertemin etkisi altında görülmedik bir biçimde belirsiz harflerle şu deyimi oluşturuncaya dek büküldüklerini görmüştü. Dor. Hemen sonra havada iplik iplik dağılmıştı hepsi ama Hello yüreği çarpa çarpa önceden haber verilmiş bildirimi göksel niteliğinden tanımıştı. Şimdi eyleme geçmeliydi. Şatoya dönünce mavi minderi açmıştı. Bu mindere duyduğu gönülden ilgi hiçbir zaman eksilmemişti. Ana ellerinin kutlulaştırıcı dokunuşu da bu ilgiyi kuşkulu görünemeyecek ölçüde doğrulamaktaydı. İlkin içinde bir bebekten başka bir şey bulamayınca düş kırıklığına uğramış, oyuncak da kendi yaşı arasındaki uyumsuzluğun etkisiyle derin araştırmalara girişip uzun uzun düşünmüştü. Genç kız birdenbire giysinin rengi ve göz yuvasının boşluğu karşısında gizemli bebekle Lökiyek'in esinlendiğini sezinlemişti. Soytarıyı şatoya çağırmış ve ona her şeyi anlatmıştı. Lökiyek de kendi onuruna bırakılan gizleri iletmişti ona bulutların buyruğunu yumuşak başlı bir ivedilikle izlemek üzere hemen donuk yeşile gitmesini söylemişti. Bilinçli olarak gönderilmiş olan kaçınılmaz buyruk çok uygun bir zamanda gelmişti. Kendisi put külçeyi elinde tutarak geçtiği yerlerde herkesi coşturduğu zaman aşırı ölçülere götürülmüş savaşlarla hepsi de birbirini karşılıklı olarak zayıflatmış olan zorbalar yasal kraliçenin yürüyüşünü etkin bir biçimde engelleyemeyeceklerdi. Hello geniş bir tahtı revana yerleşerek yola çıkmıştı hemen. Soytarı da kendisine eşlik ediyor, her yanda yolculuğun gerçek amacını bile bile açıklayarak, kargaşa ve yıkım çağını sona erdirecek unutulmaz olayı görmekte sabırsızlanan binlerce hayranın alaya katılmasını sağlıyordu. Genç prenses böylece saptama olayı için tanığa doymayan Loki'ye çok sevindiren, uçsuz bucaksız bir kalabalığın ortasında donuk yeşile gelmişti. Soytarı alçak sesle, gizlice söylenen etkili tümceyle parmaklığı açmış, mağarada belirtilen yere doğru yürümüştü. Kalabalığın bir bölümü de isteği üzerine, en küçük davranışlarında bile kusursuz suç ortaklığı yokluğunu saptamak üzere kendisini izlemekteydi. Kurmele'nin mermer kitlesi, loki ekçe gösterilip sayısız kollarla kaldırılarak dışarıya taşınmış, parmaklık da, Konukluğun çok kısa olması nedeniyle ancak son kişi de çıktıktan sonra kapanmıştı. Soytarı gizleyici kum tabakasını çıkararak kitlenin yukarı yüzünde krallık külçesinin yakınında ölmüş kralın imzasını herkese göstermiş, külçede böylelikle geçerlilik kazanmıştı. Hello yeşil kitleyi el de elde edememiş biçimde Tahdirevan'ın bir köşesinde yanına koyarak Glöyernik'e doğru yönelmişti. Seferin başarısının yarattığı ateşli alkışlar ortasında halkın oluşturduğu alay her konakta biraz daha büyümüştü. Adaylar kendisini yolda durdurmak için askerlerine seslenmişlerdi ya boşuna tüm askerler önemli kazanımı öğrenince hepsi de külçenin sihirli şanıyla büyülenmiş durumda kendiliklerinden gelip Mutlu Prenses'in bayrağı altında yerlerini almışlardı. Hello sarayını dek omuzlarda taşındıktan sonra yeniden ele geçirilen altınla da, somu yeniden yaptırmış, bir gün halkın önünde çılgınca yükselen yaşasın kraliçe haykırışları ortasında başına geçirmişti. Akşam olunca Juel Yıldızı'nın her zamankinden de fazla parladığı görülmüştü. Kraliçe daha sonra mağaranın milyonlarıyla ülkeyi kalkındırmak istemiş, işletim çabucak örgütleni vermişti. Parmaklık parolası açığa vurulmuş, sivri kazmalarla donanmış işçilerin giriş ve çıkışları kolaylaşmıştı. Çok geçmeden yeşil mermerin iç derinliklerinden kitlelerle çıkarılan altının yardımıyla ülke gönence kavuşmuştu. En sonunda gülümseyen ve halkının gözdesi olan Hello Luckyki iyiliklere boğmuştu. Sevinçli bir coşku atılımı içinde, anında tacıyla genç kraliçeyi gösteren bir heykel yaptırılmış, bir ermiş kadın heykeli gibi altındaki üç renkli kabartma, yüce serüveni yaşatan geniş bir oyuntuya yerleştirilmişti. İncelemenin kanıtladığına göre, kantör elinde paydaşlarından olduğu kurumca gerçekleştirilen en son kazılarda ortaya çıkarılan oyuntu, işte bu oyuntuydu. Kısa bir araştırma ortada görünmeyen heykelin bulgu sırasında binlerce parçaya bölünmüş olarak bir zamanlar gömücü bir tufanın ileri fırlattığı oyuntunun karanlık koruması altında bulunduğunu kanıtlamıştı. Üstat yalnızca varlığı bile söylenceye ilginç bir gerçeklik payı veren bu saygıdeğer parçaya göz koymuştu. Satışta sıkı bir biçimde fiyatı artırarak mutlu alıcısı olmuş ve bahçesine yerleştirdikten sonra eskiliği ve değeriyle böylesine değerli bir barınağa yaraşır bir heykel bulamadığından taş kulübeyi altı ay boyunca boş bırakmıştı. Son olarak eskil ve şanlı federal hak etmişti bu yeri. Yele ve yağmura karşı bir sığınak bulmuştu onda. Çifte antikalara son bir kez daha baktıktan sonra kantörelin arkasından gittik. Yükselen ağaçlık yolda bizleri şimdiden geride bırakmak üzereydi. Biz yokuşu tırmandıkça bitkiler seyrekleşiyordu. Çok geçmeden toprak her yanda çıplaklaştı ve yolun sonunda dümdüz ve tümüyle açık bir geniş alan gördük. Yapısıyla yolların düzleştirilmesinde kullanılan kaldırımcı tokmaklarını anımsatan bir tür yol aracının yükseldiği noktaya doğru birkaç adım ilerledik. Kaldırımcı tokmağı tümüyle madenden yapılmış olmasına karşın hafif görünüyordu. Halka biçiminde genişleyen alt bölümüyle bir sıcak hava balonu karaltısını andıran açık sarı bir küçük balona asılmıştı. Aşağıda yer çok tuhaf bir biçimde kaplanmıştı. Oldukça geniş bir alan üzerinde her yanda insan dişleri sıralanmakta, büyük bir biçim ve renk çeşitliliği sunmaktaydı. Kimileri göz kamaştıracak ölçüde aktı, açık ve koyu kahverengilerin tüm perdelerini sunan tiryaki dişleriyle karşıtlık oluşturuyorlardı. Bu tuhaf toplamda en uçuk saman renklerinden en kötü kızılımsılara değin tüm sarılar yer almaktaydı. Kimi açık kimi koyu mavi dişlerde bu zengin çok renkliliğe kendi katkılarına getiriyor, çok renklilik bir yığın kara diş ve nice kanlı kökün soluk ya da cırt kırmızılarıyla tamamlanıyordu. Kocaman azı dişleriyle dev köpek dişleri zor seçilen süt dişleriyle yan yana bulunduklarından biçimler ve oranlar alabildiğine değişmekteydi. Şurada burada kurşun ya da altın dolgulardan kaynaklanan sayısız maden ışıltıları çiçeklenmekteydi. O sırada kaldırımcı tokmağının kapladığı yerde sıkışık bir biçimde dişler sırf renklerinin birbirini izleyişiyle bile henüz bitmemiş bir gerçek tablo oluşturmaktaydı tümü gevşekçe bir yeraltı gölünün kıyısına uzanıp bir yeraltı gömüttüğünde uyuklayan bir eski savaşçıyı andırmaktaydı. Uyuyanın beyninden doğan incecik bir duman, bir düş gibi ak bir güvercinin egemen atılımında ulaşmak ister göründüğü ve yerde ölü bir kuşun çevresini kuşatan hafif bir gölge çizen, neredeyse yarı saydan bir güllenin uyandırdığı korkunun etkisiyle iki büklüm olmuş on bir gösteriyordu. Eski savaşçının yanında kapalı bir kitap durmakta, yeraltı gömüttüğünün toprağına dimdik dikilmiş bir meşale bu kitabı hafiften aydınlatmaktaydı. Bu görülmedik diş mozaiğinde sarı ve kahverengi egemendi. Daha seyrek olan öteki renkler canlı ve çekici bir havadaydı. Görkemli ak dişlerden oluşmuş güvercin hızlı ve güzel bir atılım görüntüsü sunmaktaydı. Ustalıkla düzenlenmiş kökler eski savaşçının takımına katılarak bir yandan kitabın yanına atılmış koyu renkli şapkayı süsleyen kırmızı tüyleri öbür yandan da altın dolguların ustaca dizilmesiyle sağlanmış bir bakır tokayla kopçalanmış büyük bir kırmızı kaput oluşturmuştu. Mavi dişlerin karmaşık bir karışımı gök rengi bir pantolon yaratıyor, paçalarının uçları kara dişlerden geniş çizmelere dalıyordu. İyice görünen tabanlar fındık rengi dişlerden bir katışmaç içeriyor, aralarında da birçok kurşun dolgu düzenli aralıklarla çakılmış çivileri canlandırıyordu. O anda kaldırımcı tokmağı sol çizmenin üstünde durmuştu. Tablonun dışında dişler her yanda tam bir düzensizlik içindeydi. Hiçbir resimsel sonuç yaratmadan seyrek olarak serpilmişlerdi. Merkez bölgenin en geniş aralıklı dişlerinin çepeçevre belirlediği düşsel sınırın çevresinde kendisi de şurada burada birkaç santimetre yükseklikte inceci kazıkların tepesine tutturulmuş ince bir iple çevriliydi. Hepimiz bu çokgen engelin önüne dizilmiştik. Birdenbire kaldırımcı tokmağı kendiliğinden havaya yükseldi ve hafif bir soluğun etkisiyle tütünden kararmış bir tiryakî dişinin üstünde 15-20 ayaklık dolaysız ve ağır bir geziden sonra az ötemize kondu. Kantörel elini sallayarak bizleri çağırdı, ipin üzerinden geçti, ıssız sınırı aşıp hava aracına yaklaştı. Hepimiz görünüşteki düzensizliği hiç kuşkusuz derin incelemelerin sonucu olan dağınık dişlerin yerlerini değiştirmemeye büyük özen göstererek onu hissedik.